بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخلاص والسلام على رسولنا محمد وعلى على آله وصحبه أجمعين ما أن اشتراط دخوله بعبارة أبل لا بحدة تنكح معلومونا منا Hanefi usulcülerin kaide-i külliye olarak ortaya koydukları has meddülünü katan ifade eder külli kaidesine yapılan itirazlara cevap konusundayım. Yani has meddülünü katan ifade eder peşin olarak ifade eder diyoruz biz Hanefi usulcüler olarak İmam Şafii, İmam Muhammed, İmam Züferda aynı şeyi biz de söylüyoruz diyorlar. Fakat siz yani İmam Azam ve İmam Ebu Yusuf olarak ikisi has metlülünü kap'an ifade eder külli kaidesini iptal edecek olan bir hüküm veriyorsunuz. Diye bize itiraz etmişler. Kısaca özetleyecek olursak ki, özetlemek istiyorum. Çünkü en son okumuş olduğumuz derse bugün hem özetini yapayım hem de takrirden ayrı bir yorumu da ona katayım. Ki o yorum da çok önemli. Malumunuz, iki yönü olan yani iki sureti olan bir meşele var önümüzde. Bu mesele hakkında İmam Şafi, İmam Muhammed, İmam Zufar rahimahumullah'ın vermiş olduğu bir fetva, bir hüküm var. İmam Azam ve İmam Ebû Yusuf rahimahumullah'ın da vermiş olduğu bir hüküm var, farklı bir hüküm var. İttifak ettikleri bazı noktalar var, ihtilaf ettikleri noktalar da var. Önce birinci sureti tekrar söyleyelim. Bir kimse karısını Üç talakla boşayacak olsa, bu kadın iddetini bekledikten sonra başka bir kocaya varsa, yani başka bir adamla evlense ve o adamla aralarında zifah yani ilişki de gerçekleştikten sonra adam onu boşayacak olsa, boşadıktan sonra yine bu kadın iddetini bekledikten sonra birinci koca ile evlenecek olsa birinci koca bu nikah ahdiyle üç talakla onu boşama yetkisine sahip olarak onu nikah etmiş olur. Bu, beş imam arasında ittifakladır. Yani İmam-ı Azam, İmam-ı buyutup, Yusuf, İmam-ı Şafii, i̇mam Muhammed, İmam-ı Cüfer Rahimehumullah hepsinin aynı görüşü. Burada ittifak var. Fakat, Burada ihtilaf ettikleri bir noktada var. O da neydi ki konunun zaten takrirden ekleyecek olduğun bölümü de orayla ilgili. O da şudur. İkinci koca bu kadını boşadıktan sonra birinci kocaya helal olması hilli cedif ile midir? Yoksa hilli sâbık ile midir? Hilli Ne demek? Hilli cedid ne demek? Hilli cedid hakkında zaten biraz sonra okuyacak olduğumuz hadisi şerifte ondan bahis yapacağız. Hilli sabıkı söyleyelim şimdi. Hilli sabık, kevnuhâ min benâti âdeme hâliyeten anil muharrimati. Kadının, yani evlenecek olan kızın veya kadının, Adem oğullarının kızlarından olması ve onu evlenecek olduğu erkeğe haram kılıcı olan şeylerden de beri olmaz. Bu sebeptir. Neye sebeptir? Bir kadını, bir erkeğin nikah etmesinin helal olmasının sebebidir. Yani hillin sebebidir. Nikahın helal olması. Hillin sebebi o Onun sebebidir. Şimdi vermiş olduğumuz bu surette, yani üç talakla boşadı, ikinci kocaya vardı, onu boşadıktan sonra tabii ki iddetler bittikten sonra birinci koca ile evlendi. Birinci koca ona üç boşama hakkıyla sahip oldu, malik oldu diyoruz. Burada üç boşama hakkı ile sahip oldu derken kadının, kocası, kadının ikinci kocadan sonra birinci kocaya helal olmasının sebebi nedir? Sebebi biraz önce bahsettiğimiz kemlahimin benati beni adıma haliyeten anil muharrimat mıdır yoksa hilli cedid midir? Yani hilli cedid ve ona da onun da bir sebebi var. Ona da gireceğiz. Ona hadise gireceğiz. O mudur? İmam-ı Şafii, İmam, Şabi, İmam Muhammed, İmam-ı diyorlar ki bu kadının birinci kocasına helal olmasının sebebi sebebi sabıktır. Yani kemlahimin benati Adem'e mi Sebebi sabıktır diyorlar. Hilli değildir diyorlar. Şimdi bu noktada üç imam ile İmam-ı ve ile i̇mam, i̇mam Ebu Yusuf arasında ne oldu? İhtilaf oldu. Bu birinci suret. İkinci sureti var bir de bu el İkinci sureti de şu. Bir adam karısını bir veya iki talakla boşasa, üç talakla değil bir veya iki talakla boşasa kadın iddetini bekleşe İddeti bitse, birinci boşayan koca bir veya iki talakla boşamış olduğu halde, onu geri alma hakkı olduğu halde almasa ve kadın iddeti bittikten sonra, malumunuzdur, boşamaları raci boşama bile olsa, iddet bittikten sonra bu boşamalar neye dönerdi? Baim talaka dönerdi. Ne demek manası bunun? Kadın artık isterse birinci kocasıyla, isterse başka bir erkekle de evlenebilir. Bu hakkı elde etmiştir. Dolayısıyla koca bunu almayınca iddet süresi içerisinde, iddet bittikten sonra kadın başka bir adamla evlense, başka bir adamla evlendikten sonra aralarında yine ilişki olsa ve o ilişkiden sonra ikinci koca bunu boşata, bu kadın gelip tekrar birinci kocayla evlense, birinci koca bu kadını, Üç talakla boşama hakkına sahip olarak mı alır? Yoksa daha önceden onun kocası birinci koca, bir talakla boşanmış ise iki talak hakkı kalmıştı o iki talak hakkıyla mı geri alır? Veya iki talakla boşanmışsa bir talakla boşama hakkı kalmıştı o bir talakla boşama hakkıyla mı geri alır? Bu konuda İmamı Şafi, İmamı Muhammed, İmamı Züfer bir tarafta, İmamı Azam. İmam Ebu Yusuf rahimahumullah, onlar ise ayrı bir tarafta. İmam-ı Şafii, İmam Muhammed, İmam-ı Züfer rahimahullah diyorlar ki, diyorlar ki, bu koca, birinci koca, bir veya iki talakla boşama durumundan sonra, kadın ikinci kocaya vardıktan sonra birinci kocaya gelince, birinci koca bunu önceden bir talak vermiş ise, iki talakla boşama hakkıyla nikah etmiş olur. Önceden iki talak vermiş ise, bir talakla boşama hakkıyla onu nikah etmiş olur diyorlar. Onların öyle demesinin sebebi de, çünkü bu kadın ikinci kocadan sonra birinci kocasına helal olması hilli cedid ile değil, hilli sabık iledir demelerinin gerekçesidir. Eğer kadın ikinci kocaya vardıktan sonra, Birinci kocaya Hilli Cedid ile döner derse biri, ki bunu imam ı ve imam ve i̇mam söylüyor, o zaman bu surette de, yani birinci kocanın bir veya iki talakla boşaması, kadının başka kocadan sonra tekrar bu kocaya gelip onu nikah etmesi suretinde de, koca ona neyle malik olur? Yaptığı nikahla, üç talak ile boşama hakkıyla malik olur. Niye? Çünkü hillücelikten bahsediyor. Bu iki imam. Yani i̇mam Azam ve İmam-ı Yusuf. Rahimehum Şimdi tabii ki bunlar meseleler. Asıl konumuz neydi? Asıl konumuz has, meddülünü kap'an ifade eder konusudur. İşte bu noktada bu ikinci vermiş olduğumuz suretten hareketle i̇mam Şafi, Şabi, i̇mam Muhammed, İmam-ı Rahimehumullah. İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf, Allah'a diyorlar ki, Şi böyle bir hüküm vermekle, yani adam karısını bir veya iki talakla boşadıktan sonra, ikinci kocadan sonra kadın, birinci kocaya vardığında, ikinci kocanın telli cedidi ispat ettiğini söyleyerek, birinci koca bu kadını, Hilli mademki madem ki alıyor, yeniden üç boşama hakkına malik olarak almıştır demekle has meddülünü kap'an ifade eder, kuralını iptal ettiniz. Genel kaidesini iptal ettiniz diyorlar. Nasıl? Ve Bu mesele ayeti kerimede anlatılıyor. Ayeti kerimeyi ingeleyelim. Orada göreceğiz bu meseleyi diyorlar İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf'a. Nedir ayeti kerime? Bismillahirrahmanirrahim. Fınlılcıha, <feyn'tallaka> falâ ta hilû lâhu min baḍu, hatta tenkhe ha dâvûn gâyrahu. Fınlılcıha, eğer koca karısını önceden iki talak vermişti dairesinin evvelinde. bir talak daha verirse boşarsa, yani üçüncü talakı verirse falâ ta hilû. Bu kadın helal olmaz, lâhu <feyn'tallaka> bu kocaya helal olmaz min baḍu. <bawdü> Üç talakı verdikten sonra bu kadın kocasına helal olmaz. Ne vakte kadar helal olmaz? <gülüyor> hatta tenkih edilen gayrihuhu hatta tenkih bu kadın nikah etmedikçe kimi zevken gayrihuhu o birinci kocadan başka bir erkeği bir kocayı nikah etmedikçe ne olamaz artık kadın birinci kocasına helal olamaz şimdi üç imam yani imam-ı şafi imam Muhammed imam-ı diyorlar ki bu ayet-i kerimedeki hatta kelimesi has bir lafızdır. Manası gayedir. Yani bu has lafızdır, manası gayedir. Meddülünü kap'an ifade eder demek istiyorlar. Yani gayeyi kap'an ifade eder. Gaye nedir? Gaye hatta kelimesindeki mabadinde olan hatta'nın mabadine kadar devam eder. Orada biter o. Ma olan hüküm. Hatta'nın ma olan hüküm nedir? فَلَا <gülüyor> Birinci koca karısını üst talakla boşadıktan sonra bu kadın bu adama helal olmaz. Bu helal olmaması. Diğer bir ifadeyle. Bu kadının ilk kocası dediğimiz kocasına haram oluşu nereye kadar devam eder? Hatta تَنْكِحَ حَدَّا'nın mabadine kadar devam eder. Yani kadının... Başka bir kocayı nikahlamasına kadar devam eder. Dolayısıyla kadın başka bir kocayı nikahladığı anda bu ayetin bu kadarlık yorumunu yapacak olursak, çünkü ayet üzerinde ne var? Biraz sonra okumuş, okuyacak olduğumuz, ki geçen derste konu onu, ''Uteyle hadisiyle'' ki meşhur hadistir, o hadisi şerifle ayeti kerime üzerinde ne vardır? Ziyade vardır. Nedir o da? İkinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılmasında, ittifakla, yani şafilere göre de, hanevilere göre de, ittifakla ne gerekiyor? İkinci kocanın mutlaka ilişkide bulunması gerekiyor. Sadece nikah ile ikinci koca kadını birinci kocaya helal edemez. Bunu nereden biliyoruz? Biraz adam okuyacak olduğumuz hadisin işaretiyle bu ayeti kerimeye ne yapıyoruz? Ziyade yapıyoruz oradan biliyoruz biz Dolayısıyla ikinci kocaya vardıktan sonra ve aralarında ilişki olduktan sonra dolayısıyla ayeti kerimeyi de her ne kadar hatta tenkihâ mucarre nikâhtan bahit yapıyor. ise de orada neyi de düşünmemiz gerekiyor beraberinde o ilişkiyi de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hadis o diadeyi ona yapıyor. Şimdi bize yapılan itiraz ne? İtiraz şu, burada kadının, üç talakla boşanmış olan kadının, ait i kerimede, birinci kocasına haram oluşu, ikinci kocaya varmasına kadar devam eder. Hadisin ziyadesiyle de İkinci kocaya varması ve ikinci kocanın ona ilişkide bulunmasına kadar devam eder. Manayı böyle verelim. göre göredir bu mana. Peki. Şimdi soru. Kadın ikinci kocaya vardı. Zifak oldu. Yani ikinci koca onu birinci kocasına bu kadını ne yaptı? Helal kıldı. Helal kıldı. Ayet-i Kerime'den bu çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Dediler ya, hatta haas bir lafızdır. Meddülünü kapan ifade eder. Meddülü gayedir. hayet ise hatta'nın mah tablindeki hükmün badine kadar devam ettiğini, mabadine hüküm ispat edilemeyeceğini ifade eder. Mabadinedir hatta'nın ikinci koca ile evlenmedir. İkinci koca Dolayısıyla ikinci kocanın hill cedidi, ifadeye dikkat ediniz, hill cedidi vücuda getiremeyeceğini söylüyor. Kim? Üç iman. Yani İmam Şafi, İmam Muhammed, İmam-ı Cüfer. Hilli cedidi meydana getiremez. Helallik meydana getiremez demiyorlar. ha, i cedidi meydana getiremez diyorlar. Çünkü onlara göre de burada bir helallik vücuda geliyor. Yani nikah yapılıp zifat olduktan sonra bu kadın birinci kocasına ne oluyor? Helal oluyor. Ama ne ile helal oluyor onlara göre? Sebebi sabık ile helal oluyor. Onlara göre. Bize göre ikinci koca ile zipat gerçekleşti mi bu kadın kocasına hilli cedid ile helal olur. Ancak bunu ayet ispat etmiyor. İyi buraya. Ancak bunu ayet-i kerime ispat etmiyor. Bunu ispat eden hadisi şeriftir. Ayet-i kerime hilli noktasında İmam-ı Azam ve i̇mam Ebu Yusuf'a göre şükut etmiştir. Ayet-i kerime, bir daha söylüyorum onu ikinci kocanın hilli cedidi vücuda getirmesi noktasında şükut etmiştir. Ama İmam-ı Kaşi, İmam Muhammed, İmamü Cefer hilli Cedi, zaten kabul etmiyorlar. Onlar ne diyorlar? Sebebi tabık ile helaldir diyorlar. Helli kadimden bahsediyorlar. Yani kadın ta ilk kocasıyla evleneceğinde hangi sebeple bu kadın o birinci kocaya helal idi ise ikinci kocaya vardıktan ve ikinci koca da onu boşadıktan sonra Aynı sebeple yine bu kocaya nedir diyorlar. Birinci koca helaldir diyorlar. Şimdi bize isna edilen ile bizim kabul etmediğimizde bize isna edilen sanki İmam-ı Azam ile İmam-ı Yusuf ikinci kocanın hill-i ispat ettiğini ayet-i kerime'den hüküm olarak çıkarmışlar. Öyle kabul ediyor İmam-ı Şabim, İmam Muhammed, İmam-ı İtirazlarını ona binaen yapıyorlar. Hakikaten eğer İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf deselerdi ki Hilli Cedid ikinci kocanın Hilli Cedid-i ayeti kerime iledir deselerdi itirazları doğru olacaktı. Yani diğer üç imamın bu iki imama olan itirazı ne olacaktı? Doğru olacaktı. Fakat İki imam onu demiyor. Yani ayeti kerimeden ikinci kocanın hilli cedidi ispat ettiğini söylemiyorlar. Peki o iki imam ayeti kerimeden bir hilim ortaya çıktığını söylüyorlar mı? Ona gireceğim acele etmeyin. Takribden size nakledeceğim olur zaten. Evet ediyor. Ama o hilli cedid değildir. Nedir ya? Mutlak hildir. O ne demek? Ona biraz sonra gireceğim. Önce hadisi okumam lazım size. Ki onunla mezcederek o konuyu anlatırsak o zaman anlam kazanacak inşallah. <gülüyor> biraz rahatsızım kusura bakmayın. <gülüyor> Şimdi eğer biz demiş olsaydık ki, yani İmam Azam İmam, -ı, İmam -ı Ebu Yusuf demiş olsaydı ki, İkinci kocanın hilli cedidi ispatı ayeti kerime iledir deseydik, o zaman diğer üç imamın bize yönelttikleri itiraz yerinde olacaktı. Yani haat meddülünün kap'an ifadeleri iptal etmiş olacaktı. Neden? Çünkü ayeti kerimede hilli cedidi ikinci kocanın ispat ettiğine dair sebep beyan edilmemiştir. Sebep beyan edilmemiştir. O sebep hadiste beyan edilmektedir. Ayette bu sebepten bahis yok. Ama birazdan okuyacak olduğumuz hadiste bu sebep beyan edilmiştir. Nedir o hadis-i şerif? Malumunuz hadis. hadisinde. Uçeyla hadisinde bir önceki dersimizde söylemiştik onu. Rifa'a radıyallahu anh'ın hanımı, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama geldi. Ve dedi ki, Ya Allah Rifa'a beni yani kocası üç talakla boşadı. Ben de Abdurrahman bin Zebir ile evlendim. Fakat Abdurrahman bin Zebir'i inyin olarak yani iktidarsız olarak buldum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadına e ila birinci kocan olan Rifa'ya dönmek istiyor musun? dedi. Bunun üzerine kadın Halep Evet, dönmek istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun nedeni, La, hatta tedu ki min ucayletihi ve tedu qahwa min ucayletihi. Yani kınaği manasını değil de açık manasını vereyim. İkinci bu evli olduğun Abdurrahman bin Zelihr ile aranızda cinsel ilişki olmadıkça birinci kocana dönemezsin buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. La yani la ta'udî dönemezsin birinci kocana. Ancak ikinci kocayla aranızda mutlaka ne olmalı? O ilişki olmalı. Geçen de söylemiştim. Abdurrahman bin Zebir zaten iktidarsız, ilişkiye gücü yetmiyor zaten. İlişki nasıl olacak? O zaman onu bu boşayacak, boşarsa tabii. Boşadıktan sonra cima'a gücü yeten biriyle evlenecek. O da boşarsa onu boşayacak. ilişki olduktan sonra o zaman birinci kocasına helal olacak. Bunu önceki derse söylemiştim. Şimdi bu hadisi şerifte ayeti kelimeden kerimeden farklı olarak bir şey var. Nitekim sonuçta biz bu hadisi şerifin ayeti kelimeyi kerimeyi tefsir mahiyetinde olduğunu söyleyeceğiz. Hangi noktada tefsir? ayeti i kerimenin suttu. Bize anlatmadığı noktada hadis-i şerif ne olacak? Açıklayıcı olacak. Tefsir verici olacak. Ayetin kelime hangi noktada susmuştu? Hille cedidi ikinci kocanın ispat etmesi için sebep lazım. O sebebi beyan noktasında ayet-i kerime susmuştu. O noktada bize bilgi vermemişti. İşte bu hadis-i şerif İkinci kocanın helli cedidi ispat ettiğini ve o helli cedidin hedefini beyan etmek. Dolayısıyla ayeti kelimenin susmuş olduğu, konuşmamış olduğu, bize bildirmemiş olduğu helli cedidin sebebi noktasında bize bilgiyi ne sağladı hadisleri sağlamıştır. Nasıl? Bakın şöyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La Taudiy. Dönemezsin diyor birinci kocana, bu kadına, rifanın karısına. Rifaya, yani birinci kocana, kocana dönemezsin. Ademul Avd. Avd ne demekti? Arrucu'u ilel hâletil u'la. Birinci hale dönmek demekti. Kadının birinci hali nedir? Kadının birinci hali, birinci kocasına helal olma halidir. Dolayısıyla sen helal haline dönemezsin. Hatta tezûkî. Tatmadıkça, yani ikinci kocanla aranda cımah olmadıkça birinci kocana dönemezsin. Yani birinci kocanla olan o hil geri gelmez. Eğer ikinci koca ile aralarında o ilişki gerçekleşirse, o zaman bu koca ne olmuş olur? Avdu gerçekleştirmiş olur. Yani kadının birinci kocasına dönmesini sağlamış olur. Bunun manası ne? Muhalli. Yani ikinci koca kadını birinci kocasına helal kıldı. Hem de neyle? Hilli ile. Nereden biliyorsunuz bunu? Çünkü hadisi şerifte ayeti kerimeden farklı olarak ne ifadeci kullanılmıştır? Cima ifadeci kullanılmıştır. Hatta tezuki. O cima nedir? Sebeptir. Neyin sebebidir? Hilin sebebi. Yani bu kadının birinci kocasına helal olmasının sebebi o bir Hadisi şerifte bu sebep beyan edilmiş. Ayeti kerimede beyan edilmiş midir? Hayır. Ayeti kerimede sadece ne var? Hatta tenki hazerken Orada ki bahis yok. Yani biz şunu diyelim evvela. Şimdi geldim takririn o ana izahına geldim. Onu size anlatayım. Ayet-i ile Hadis-i şerifteki fark şudur. Ayet-i serimede hatta gayra buda, hatta kelimesi makabinde olan adem-u hil yani kadının birinci kocaya helal olmaması diğer bir ifadeyle hürmet-i üst dalakla boşama neticesinde gerçekleşen ağır haramlık. Başka bir kocayı gerektiren bir durum. Onun için ağır haramlıktır o. O hürmet Son bulmuştur kadının neciyle? Başka bir adamla yani ikinci bir kocayla evlenmesi ve aralarında cifaf olmasıyla. Cifaf oraya katıyorum. Neden? Çünkü okumuş olduğumuz hadisi şerif o cifaf oraya ne yapıyor? Ziyade ediyor. Meşhur hadiste de ziyade yapabiliriz. Dolayısıyla evlenmesi ve aralarında cifaf olmasıyla hürmet-i son bulmuştur. Hürmet-i son bulmasıyla ifadeye dikkat ediniz. Hürmet-i son bulması istilzam eder. Ona lazım olur. Ne lazım olur? Helallik. Yahu hürmet ortadan kalkıyorsa zorunlu olarak devreye ne girmesi gerekiyor? Helallik girmesi gerekiyor. Peki bu helallik nasıl bir helalliktir? sebebi beyan edilmeyen bir helalliktir. Dikkat edelim buraya. Sebebi beyan edilmeyen bir helalliktir. Bununla ne demek istiyorum? Sebep beyan edilmedi ise kadını, bu kadını birinci kocasına helal kılacak olan bütün helallikler bunun içerisine girer. Bütün derken çok değil bunlar. Zaten iki tane. Bir nedir? Hilli sabıftır. Bir nedir? Hilli cedildir. Dolayısıyla bu iki helalliğin ikisi de tahakkuk etmiştir. Buna hilli mutlak diyor takrın sahibi. <gülüyor> Diğer bir ifadeyle, alel husus, hilli cedid, burada tahakkuk etmeli. Bizim aradığımız o Biz neyi arıyoruz burada? Alel husus, hilli cedidi arıyoruz. Ayet-i kerimede, var. Çünkü hurmetin sona ermesi, istilam ediyor. ona lazım geliyor ki helallik devreye girsin. Girer. Helallik devreye girer. Diğer hüküman, iman hindi sabıka ederek helalliği oraya göndermişlerdi. Ama bizim imamlarımız yani imam-ı azam ve imamı ı Ebu Yusuf buradaki hilli ayeti kerimedeki helallik nasıl bir helalliktir diyorlar? Hilli mutlaktı. Ne demek hilli mutlak? Diğer bir ifadeyle sebebi beyan edilmeyen helalliktir. Sebebi beyan edilmeyen helalliktir dediğimiz zaman bu sebebi sabıkı da içerisine alır. Yani bu helalliğin sebebi sebebi sabıkta olabilir. Başka bir şey de yani ikinci kocanın cimağı da olabilir. Dolayısıyla her kişinin içerisine aldığından buna hilli mutlak diyoruz. O zaman ne çıkmadı ahir gerimeden? Alel husus ikinci kocanın hilli cedidi çıkmadı. O nereden çıkıyor? O işte hadisten çıkıyor. Hüseyle hadisinden çıkıyor. O. Dolayısıyla Hüseyle o hadisi aynı zamanda ne olmuş oluyor? Bu ayeti kerimeyi tefsir edici oluyor. Bize göre. Bize göre bu ayeti kerimeyi hadis-i şerif tefsir ediyor. Ve bu ayeti kerimeden anlamamız gereken de hadis tefsiriyle nedir? İkinci kocanın hilb-i cedidi vücuda getirdiğidir. Ama neyle geliyor hadisten geliyor. Ayetten çıkmıyor. İşte ayetteki hatta ile hadisteki hatta'nın farkı budur. Oldu mu? İnşallah. Geçen ders bu bölümü biraz daha farklı söylemiştim size. takrin ifadesiyle bunu bu şekilde anlarsanız daha doğruya gitmiş olursunuz. Şimdi gelelim diğer meselelere. Yani bugünkü dersimizde inşallah. Metne bakacak olursak Birce itiraz yapılmıştı, malumunuz Eğitim dersimiz neyle başlıyordu bir önceki dersem? Mecin ve muhakkililiği tuzevcetani. İkinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılması bir işaretçi hadisin o şeyli dedi. O hadisinin işaretiyledir. Ayrıca ve bir işaretçi hadisin lağn. Lağn Allahu Muhakkil ve Muhakkil hadisinin de işaretiyledir. Demiştik. Ve hedmuhu. ikinci kocanın silip süpürmeşi, neyi i mâdûn et üç talaktan aşağısını silip süpürmesi. Yani birinci koca bir veya iki talakla boşaması durumunda İmam-ı Azam ve aynı şekilde İmam-ı Ebu Yusuf'a göre nedir diyorduk biz? İkinci kocadan sonra bu kadın birinci kocasına üç talak hakkıyla döner diyordu. O zaman ikinci koca bir boşamışsa iki kalmıştı, iki için süpürdü, üç yaptı İkiyle boşamışsa bir kalmıştı. Onu da çilli süpürdü. Ne Yine üç yaptı. Ve hepmuhu madun etselat. ikinci kocanın madun etselat. Üç talaktan aşağı olan talakları da çilip ki bir delaleti hadis-i saniy demişti. Yani hadisinin delaletiyledir demişti. Ne gibi? Şimdi geldik bugünkü derse. kema enne iştirafatuhulihî bi ibarete el metnu ikinci kocanın kadına ilişkide bulunmasının birinci hadisin ibaretiyle şart kılındığı gibi kama enne ihtirata duhulihi ikinci kocanın ilişkisinin şart kılınması ne iledir Bir ibaretin el birinci hadisin ibareti ibaretin nasr yani o şeyle hadis Orada zaten geçen dersi de söyledik onu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadisi sevk etmesindeki maksat gaye neydi? İkinci kocanın mutlaka zuhulde bulunması gerektiği, aksi takdirde bu kadın birinci kocasına helal olamayacağı noktasında sevk edilmişti. O zaman demek ki ikinci kocanın duğulu, kadının birinci kocaya helal olmasında nedir? Şarttır. Neyle? Bu hadis-i şerifin ibaretçiler. İbareti nasf olarak şarttır. Ey kevne duğuli zevcitsani, yani ikinci kocanın ilişkide bulunmasının olması, ne olması? Şart ki muhalliliyetihi, ikinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılıcı olmasında şart olması neyledir? Bir ibaretin hadis-i evvel bir ittifak. İttifakla, yani yer üç, e, üç imam, yani imam Kâb-ı İmam, Muhammed İmam-ı aynı şekilde İmam-ı ve İmam-ı Ebu Yusuf'un ittifakıyla. Zira feynne hadîsel husseyletî innemâ sîkâ i iştirâtı duhûlîhî. Hüseyle hadîsi şüphesiz sevk edilmiştir. Ne için sevk edildi? Lîfâdetî iştirâtı duhûlîhî. İkinci kocanın ilişkide bulunmasının hilli sağlamasında şart olduğu için sevk edildi. Şart kılındığı için sevk edildi. Onu ifade etmek için sevk edildi. Dolayısıyla zeyekunu muhadiş olur. İbareten fihi fihi, iştiratı duhûlî yani. İkinci kocanın duhulünün şart kılınması hususunda ibaretin nastır bu. Ve kad fûhime tahlîl tahlîlû İkinci kocanın Kadını birinci kocaya tahlili, helal kılması da anlaşılmıştır. Nereden? Bu hadis-i şerifin işaretinden zaten işareti mahtır diyorduk değil mi? Oradan anlaşılmıştır. Kemal Tabaka nitekim biraz önce anlattığımız konu o idi. Bu hadis-i şerif yani ile Hadisi. لِشُحْرَكِهِ مَكْفُولُ olduğundan dolayı يُزَادِ بِهِ عَلَى kitap, onunla kitap üzerine ziyade yapılabilir ve nitekim biz bununla kitap üzerine ne yaptık? Ziyade yaptık. Yaptık mı? Evet yaptık. Neyi yaptık? Hem duhulun şart olmasını yaptık hem de ikinci yani onu yaptık. Onu yapmanın zımrında ödürü de gerçekleşti zaten. Hangisi o? İkinci kocanın muhallil olma meselesi. Ama tabii burada ziyade yapılan nedir? Ve hasıl, hasıl kelam şudur. اَنَّا اِسْتَتْلَنَّا اَلٰى مَطُوبِنَا Biz matlubumuza delil getirdik. Bizim matlubumuz neydi? İkinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılması, hizm-i cedid getirmesi. Matlubumuz bu. Buna delil getirdik. Neyle? Bir hadisin, hadisin işareti ile ki, o şeyle hadisidir o, اِسْتَذَلَّ الْحَاحْمُ Karşı görüşte olan da delil getirdi. Ma'na bi'cimle beraber bi'ibaratihi aynı hadisin ibaretçiyle delil getirdi. Ne? Alâ matdub-i aleyhi ve beynehu. onlar arasında ittifak edilen bir matdub üzerine. Nedir o matdub? İkinci kocanın dokulda bulunması. Onlar da buna delil getirmişti. Lâ bil hattâ tenkihâ. Hattâ tenkihâ ile değildir. Ne hattâ tenkihâ ile değildir. Geride söylediğimiz üçe. Şey. Geride söylenen üç şeyin, üçü de hatta tevk-i Geride ne söyledik ki? Bir, ikinci kocanın kadını birinci kocaya helal kı, ile helal kılıcı olması. Özellikle onu vurguluyorum. Hilli cedid ile helal kılıcı olması. Bir, iki, ikinci kocanın eğer birinci koca kadına bir veya iki talak vermiş ise o kalan talakları ikinci kocanın yıkıp silip süpürmesi, hedim. O da hatta tenkiha ile değildir. Neyledir demiştik zaten. Ve hesnuhu madunet selas bi hadis-i demiştik. Değil mi? Hatta tenkiha ile değildir. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de ikinci kocanın kadına ilişkide bulunması. O da ayet-i kerime ile değildir. O da neyledir? Birinci hadisin ibaret-i nasf-i iledir. Hem de ittifakla. <gülüyor> Burada bir tartışma konusu var. Yapmış. Nedir o tartışma konusu? Bu son söylediğimiz, yani ikinci kocanın ilişkide bulunma meselesi ayette yok mudur hiç? Bunu söyleyen kimse yok mu? Var. Kudema, senkiha kelimesi tepa'a manasındadır diyorlar. Ne demek tepa'a? İlişkide bulunma demektir. Onun üzerine rey konuşacağız inşallah. Yani çok değil. Ama biraz konuşacağız. Mütalikun cemi'i imasa bak. Geçenlerin tamamına taadüf ediyoruz. Tamamen üç şeydi zaten ikimde söyledim. O üçünden ilk ikisini alıyor. Diyor ki اَمَّا اَنَّ الْمُحَلِّلِيَّةَ وَالْهَتْمَ لَيْتَٰى بِهِ اَمَّا اَنَّ الْمُحَلِّلِيَّةَ وَالْهَتْمَ لَيْتَٰى بِهِ Bunlar ennek ismi haberi. اَمَّا'nın cevabı fezahirun. Şimdi gelecek. <gülüyor> Ama anne muhaddiliyet ve hedme, muhaddiliyet, ikinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılması ve hedme, madunetse las olan üçten az boşamalarda ikinci kocanın o kalan talakları da çinip çüpürmesi, ley tabiihi, hatta tenki ile değildir, değil mi? Muhaddiliyet ve hedim bununla olmaması nedir tabahiyon? Hemen cevap şimdi gelecek. bu açık. Bunu anlattık zaten defalar ya. Birkaç defa anlatmış oldum onu yani ben. O dahil 13. bir mata bak, geride anlattığımızda. Ancak şu konuya değinmedik geride. Hangi konuya? اَمَّا اَنَّ اِصْتِرَاطَ دُحُولِهۜ İkinci kocanın ilişkisinin şart koşulması ليfebihi hatta tenkiha ile değildir. İşte ikinci kocanın duhulünün ilişkisinin şart koşulmasının ayeti kerime ile hatta tenkiha ile olmaması Hangi takdire göredir? takdire <gülüyor> takdiri engekonun nikahu fil ayeti biman al aqdi. Ayeti kelimelerin nikah kelimesinin akit manasında olması takdirine göredir. Bir bir ve bir, bir hep yorumları öyle yaptı. Hatta sanki nikah yapıncaya kadar dedik. Yani ki aklını gerçekleştirenceye kadar dedik. O takdire göre konuştuum. Neyi konuştuum? İkinci kocanın duhulu ne ile sağlanmıştır ayet-i ayet kerimede yok. Ne ile ayet-i kerimeye ziyade edilmiştir? Meşhur ütseyle hadisinin ibaret-i ile oraya ilave edilmiştir demiştik. Değil mi? İşte bu da onu söylüyor. Diyor ki ikinci kocanın ilişkide bulunmasının, şart kılınmasının hatta hak ile olmaması hangi faktire göredir? Ayet-i kerimedeki tenkiha kelimesinin akid manasında olması takdirine göredir. Ha demek ki bazıları o tenki hakik manasında değildir demişlerdir. Evet demişler. Bu şekilde olmuş. Ne gibi akid manasında olması? Kemal iktarahu el müteahhirun. Müteahhir alimlerin tabihi ettiği. Onlar da diyorlar ki yani hatta tenkha devgen gayrahu, orada ki tenkha kelimeci nikahı aqdetmen, nikah ahti yapma manasında diyorlar. Bir karine de buna da delil getiriyorlar. Ne diyorlar? Karine var burada. Nerede karine var? Hatta tenkha, ayet kelimedeki tenkha kelimecinin nikah akdi yapma manasında olduğuna karine var diyorlar. Nedir o karine? Bir karine de tenkiha kelimesini isnat yani nikahı isnat karineşine neye isnat? İleyha kadına bakınız ayet-i hatta tenkiha yenkiha değil, tenkiha müennet sigasıdır yani hiye kadın üç talakta birinci kocanın boşamış olduğu kadın, hatta tenkiha nikah yapmadıkça, nikah yapacak olan kim? kadın, eğer tenkiha kelimesi nikah akli manasında olmayıp vatap manasında, ilişki manasında olacak olsa idi. O zaman ne olması gerekirdi? Kadına vâtı'e denilmesi gerekirdi. Halbuki kadına vâtı'etun denmez, nevtu'etun denir. İlişki de bulunan denmez ona. Kendi ilişkide ilişki de bulunulan denir. İşte bu karineyle, bu karineyle müteakhinin diyor ki, Mevla Teala hatta tenkiha buyurmuştur. ha zamirin kadına gidiyor. O zaman eğer bir tenkihaya tefa manasını verecek olursa kadın ilişkide bulununcaya kadar demek olacaktır. Halbuki kadın ilişkide bulunan değil, ilişkide bulunulandır. Yani mevtu edir, vatıa değil. Bu karineden hareketle bir diyor ki, müteahirin diyor ki, buradaki tenkiha kelimesi nedir? Akit manasındadır. Vatı manasında, ilişki manasında değildir diyor. Daha bitmedi. Bunu cannefe'ye konuşacağız. Musa gerçi bunları bilir. Ama olsun. Daha önce iki defa usul dinledim Musa dayı. Fe inne halâ fişemmâ Zira kadın vâfı'e diye adlandırılmaz. Ya mevtu'e diye adlandırılmaz. Ona denmez. Eğer o tenkihaden maksat vâfı olursa o zaman kadın eten olmuş olacak değil mi? Vâfı'a olacak. Hal kimel tuad? Şimdi yukarıda bir mana akdi değil demiştik, oriyatıktır burası. Lel watı? Watıp manasında değildir, ayet kelimedeki tenkiha. akit manasındadır. O takdire göre bir konuştuk her. Watıp manasında değil. Watıp manasında olması ne gibi? Neticinin kayıtları bu. Watıp manasında olması ne gibi? Kema el kudama, Kadim alimlerin tercih ettiği gibi. Onlar ayet-i kerimedeki Tenkiha'nın tefa'a manasında olduğunu söylüyorlar. Öyle olunca bakınız ne çıkıyor ortaya. La niye böyle diyorlar? İşte la'len bi ennehu hakikatun fihi. Kadim alimler, önceki alimler diyorlar ki Tenkiha yani nekeha nedir? Vatıhta hakikattır. Lugat manası itibariyle nekeha ne demek? Vat'a demektir. Evet vel isnadu mecazikün Tabii ki vel isnad derken ne oluyor? cevap veriyorlar. Bu, istiknaf, bu kadder sualinin cevabıdır. yahu eğer, biraz önce bizim söylediğimiz vardı ya, eğer buradaki nekeha, teta'a ise kadına vafıa denilmesi gerekiyor o zaman, o zaman bu isnatta mecaz var diyor. mecaz-ı Emmet emmetel rabihul baklehidir. yani ilkbahar baklayı bittirdi. baklayı Allah bittirdi. Dolayısıyla oradaki isnat nedir? Mecaz'dır. mecaz aklidir o. Dolayısıyla kadim alimler diyorlar ki, buradaki nekeha kelimesi lügat manası itibariyle vata manasındadır ve onda hakikattır. Ona vaz edilmiştir. Ha diyecek şimdi ki ayeti kerimede nekeha yani tenkiha faili kimdir? Kadındır. Kadın ise olmaz, mevtuha olur. Orada ne vardır diyorlar? mecaz akli vardır isnatta diyorlar. Ve devam ediyorlar? Ve isnadı mecaziydi. Islat mecaziydi. Tamam doğru, mecazi akliydi. Bir itibarı manet temkin. Hangi mana itibariyle mecazi aklidir? İmkan tanıma manasında. Yani hatta tenkha derken, evet kadın vafa değildir, doğru. Ama vata imkan tanıyan değil midir? İmkan tanıyandır. İmkan tanıyan olmasa hedefiyle imkan tanıyanın yerinde dikkatildiği islat ona yapıldı. Oldu mecazi akliy. O da mecazdır diyorlar. Ve ertikabuhu, bu mecazi akli irtikab etme, evlamin irtikab-ı mecazeyni lughaviyymi. İki tane lughavi mecazi irtikab etmekten evladır diyorlar. Kim diyor bunu? Kadim alimler. Müteahhirin ne diyordu? Ayet-i Kerime'deki tenkiha, manasında değil, akil manasında. Ha demek ki akit manasında olunca iki tane mecaz-ı lugavi var. Evet var doğru. Yanlış değil. Doğru. İki tane mecaz-ı lugavi var. Nedir onlar? Biraz önce kadim alimler ne demişti? Necaha -ke kelimesi vakit manasında hakikattır demişti. Lugaz da buna vaz demişti. Bir kelimeyi vakit bildiğin mananın gayrında kullanma nedir? Mecazdır. Mecaz-ı lugavidir bu. Dolayısıyla biz diyorsak ki diyoruz Ayet-i Kerime'deki tenkiha akit manasındadır, vatıh manasında değildir. O zaman biz tenkiha'yı vak edildiği vatıh manasından çıkardık. Başka bir manada kullandık. Akit manasında kullandık. Birinci mecaz bu. Mecaz-ı İkinci mecaz hangisi? Ayetin ilerişinde zaten burada Lugavi yeymi nikahı vez zevg diyor. Nikahdaki bu idi. Zevgdeki hangisi? Hatta tenkiha zevgen gayrahu. Hatta tenkiha Zevcen gayra. Üç salakla boşanmış olan kadın, birinci kocasına helal olmaz. Ne vakte kadar? Hatta tenkiha. Nikah edinceye kadar, burada bir mecaz oldu. Kimi? Zevcen, başka bir kocayı. Yahu bir adam, kadın onu nikah etmeden bu kadının kocası sayılır mı? Sayılmaz. Zevcen kelimesinde de ne var? Evli ileyh mecazı var. İnni arani asırı hamra Şarabı sıkıyorum. Kendimi şarabı sıkarken görüyorum. Daha önce söylemiştim ayet-i kerime. İnni arani asırı hamra Kendimi şarap sıkarken görüyorum. Şarap sıkılır mı? Hayır. Ne sıkılır ya? Üzüm. Ama ücüm sıkıldıktan sonra şırası belli bir dönem bekledikten sonra şaraba döner mi? Döner. İleride şaraba döneceğine binaen üzüm. Sıkılması durumunda ileride şaraba döneceğine binaen üzüm sıkıyorum yerine ileride döneceği şarap kelimeci kullanılmıştır. Buna da evli ileyh mecazı derler. Seykun mecazi derler. İrtibarı ma ya. Dolayısıyla derken kelimesinde de kadın evet bir adamı nikah etmeden onun kocası olamaz ama nikah ettikten sonra kocası olacak ya... İşte evliyle ileride olacağı hal itibarıyla ona koca deniyor. Buna da mecazı mürsel diyoruz biliyorsunuz. Bu da lugavi bir mecazdır. Akli değil aslında mecaz ıstılafları oluyor biliyorsunuz. İşte bu iki mecazı irtikap etmekten seviyor kadim alimler. Sadece tenki hakimi makine manasını verelim. orada da akli irtikap edelim. Bir mecazi irtikap edelim. İki mecadan kurtulalım. Böyle diyorlar. Daha evladır diyorlar. Devam ediyoruz şimdi. وَذَالِكَ Yani nikahın akit manasında olmasının râcih olması, vatıh manasında olmasından daha tercih edilen olması niyedir? Biz öyle diyoruz çünkü değil mi? Niye? لِيَنَّا لَا نُشَلِّمُ أَنَّهُ مَجَادٌ فِي الْاَقْدِ Öncelikle bir şunu kabul etmiyoruz. Hakikat dediğimiz şey Lukatın hakikatı olduğu gibi ustalahta da hakikat var. Yani siz, nitah kelimesi hakikaten lugatta vatap manasındadır. Evet orada hakikattır. Ama şeriatta bu kelime ne olarak kullanılıyor? Akit olarak kullanılıyor. O zaman şer'i ustalahta nikah kelimesi nedir? Hakikati şer'iyedir. Hakikat-ı lugaviyye değil, doğru ama hakikat olmaktan çıkmaz bu. Çünkü şer'i ıstılahta bu ne oldu? Hakikati ı şer'iyye oldu. salatlası gibi. Lugatta dua manasındadır. Ama hakikatı ı o. Şeriatta nedir? Ef'ali malum erkan-ı manasında nedir gene? Yine hakikat. Onun için diyoruz ki La nüşendim ennehu mecazun fil akdi Nikah kelimesinin akitte mecaz olduğunu bir sefer kabul edelim. İki mecazı irtikap ediyorsunuz diyorlar diye bize. Yok, bir sefer nikah kelimesinde ne yoktur? Mecaz yoktur, Hakikattır. Niye? Ecevazen yekuna hakikaten şerriyeten fihi. Akit manasında hakikati şerriye olması cahilidir de onun için. Bir. Hadi diyelim ki, bu getirdiğimiz ile ikna olmadık. Velev şüllim. <gülüyor> Kabul edelim ki, nikah akitte mecaz. Bele ya kabul edelim, hadi sizin dediğiniz gibi olsun. nikah Mita kelimesi akid denedir mecazdır. Öyle olduğunu kabul etsek bile yine sorun var. Fe isnadu ileyha, albat kelimesinin kadına isnadı. Ve ler <gülüyor> itibari manet temkin. Onlar öyle demişti değil mi? Kadının erke kadının adama kocasına e, ilişkiye imkan tanıması itibarıyla da olsa. E, vatıh kelimesinin, ki nikah vatıh manasında olunca vatıh kelimesi diyor yani. Vat'ın kadına isnadı, la yekâdülüstâh. Neredeyse isti'mâli yok. Ya böyle bir isti'mâli Yani kadına vatıa denilme istemali yoktur Arap celâmında. <gülüyor> Keyfe nasıl böyle bir istemal olsun ki? Velevcâ vezâlike şayet bu cahit olacak olsa, rakip rakiptü film merkub. Rakip kelimesi merkub manasında istemali caiz olur. Ne demek bu? <gülüyor> bu şu demektir. Yani bir işi ata veya eşe bindaf edersiniz. Şimdi biz o binene rakip diyoruz. Binilene ne diyoruz? Merkub. Şimdi bir merkuba rakip diyebilir. Niye? E binene binmesine imkan tanıyor. Öyle değil mi? Yani o ata binene, binme imkanını kim tanıyor? ve atanıyor. O zaman biz o ata da rakip diyebiliriz. Bunu kimse söylememiştir. Dolayısıyla kadına vataa denilmez, mevtu eden. İmkan tanıyor diye, ona siz vataa diyemezsiniz. Tıpkı rakip-merkıp meşeleşinde, daib-merkıp meşeleşinde olduğu dihlâf-i evet. zina. Şimdi bu da, tabi ki dihlâf-i dediğimi hemen neyi anlayacağız? Bize bir itiraz. Nasıl deniliyor? Bismillah. Bakınız Mevla Ala bu ayeti kerimede Erkek zina eden, kadına da zina eden ifadesini kullandı. Yani vallahi denilmez diyordunuz. Bakınız zina eden kadın. Yani asılsız bulunan kadın demektir. Böyle bir itiraz var bize. Ona da cevap veriyor. Diyor ki, bir zina zina öyle değil ha. Neden? Zira çünkü jina ismü temkini mukalime bil wa'l haram haram olan ilişkiye bitişen imkan tanımanın ismidir zaten o. ismi o zaten imkan tanımama tanıyan kadın demektir zaniye. Dolayısıyla orada böyle bir eee yok. Yani rakip mertup ilişkisi yok zaten orada. Feyle o ismin temkini mukalime bil haram bitti ona isimdir o. Dolayısıyla onu itiraz olarak getirirler. Sonuç, Sizin söylemiş olduğunuz, bu iki lugavi mecazi irtikap etme, evlamin irtikabihi, mecazi akliyi, ki onlar öyle diyoruz değil mi? Bir tane mecaz var diyordu. Onu irtikab etmekten evladır. Nokta. Ve tahkik ve bahs, ala hazet tahrir, bu bahsi, bu izah üzere tahkik etme, min avnillahil melkil kadir. Melik-i Kadir olan Allah'ın yardımıyladır Elhamdülillah bütün hamd Allah'a mahsustur. el -mulhim, sabah i doğruyu ilham eden Allah'a mahsustur. Ve ileyhi mergihü me'a. Dönüşte yalnız onarır. Elhamdülillah. Yarın atamıyorum bu hastalığı ders bırakmadıkça Her günde okudum. Hafta başından beri böyle dinlenmek istiyorum inşallah. Yarın olmasın önümüzdeki hafta biliyorsunuz tek ders yapıyorduk. Bunu orada iki ders yaparak telafi edeceğim Ayşol'un yerini inşallah. Ne inşallah. Allah'a <gülüyor> <gülüyor> Let's